Euzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'de 21. sayfada Bakara suresinin 142. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Seyeğulü süfehâü minennâsi mâ vellâhum an gıbletihimu letî kânû aleyhâ. Qullillâhi'l-meşriqu vel mağribû يَهْدِي en يَشَاءُوا اِلَى أَصْرَادِمْ مُسْتَقِيمُ Rabbim diyor ki insanlardan bir kısım sefihler şöyle derler, diyecekler. Bunların kıblesini ne oldu da değiştirdiler bunlar? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kaldığı süre içerisinde kıldığı namazları hep Kudüs'e dönerek kılmıştı. Medine'ye hicret ettikten 16 ay sonra Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e Fevelli veciheke şatral mescidil haram ayet-i kerimesini indirince Sevgili Peygamberimiz de o günden itibaren o namazdan itibaren Mescidi Haram'a doğru dönüvermiş. Hatta namaz içinde döndüğünden Medine'ye gidenler, hac ve umre için veya ziyaret için Medine'ye gidenler Kıbleteyn yani iki kıbleli mescid diye bir mescidi de ziyaret ederler. Fakat sefihler Budala diye tercüme edelim bunu Budala Sefih kelimesi İslam hukukunda karını zararından ayırt edemeyen insan Denilir Bunlar da karını zararından ayırt edemeyen insanlar Özellikle Medine Yahudileri bunlar Ne oldu da bunlar Kabe'ye döndüler Daha önce Kudüs'e dönüyorlardı Kudüs'e döndükleri namazlar ne olacak? 13 yıl Mekke'de Kudüs'e dönerek kıldılar ya namazı. O namazlar ne olacak? Niye döndüler bunlar şimdi? Diyorlarmış. Rabbim diyor ki söyle onlara. Lillahil meşrigu vel mağrib. Doğu da Allah'ındır. Batı da Allah'ındır. Yani... Bize şu ifade ediliyor. Biz Kudüs'e de tapınmayız, Kabe'ye de tapınmayız biz. Biz Allah'a kulluk yaparız. O bize Kudüs'e dönün demiş, Kudüs'e dönmüşler. O bize Mekke'ye dönün, Kabe'yi muazzamaya dönün demiş, oraya dönmüşüz. Doğu'da, Batı'da, Güney'de, Kuzey'de, Alt da üstte her yer her mekan her zaman Allah celle celalühe aittir. Biz onun emrini yerine getiriyoruz. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır diyor. Ve kedalike cealnakum ümmeten vesadan li tekunu şuhedae ale'n وَيَكُونَ Rasul عَلَيْكُمْ شَه۪يدًا Rabbim bize diyor ki Rabbim bize e, mahkam veriyor Rabbim bize rütbe veriyor terfi ettiriyor bizi insanların verdiği terfi veya rütbe değil bu kainatı yaradan Allah Celle Celaluhu diyor ki sizi bir üm, vasat, vasat ümmet yaptık biz diyor vasat. Yani hani bir evin orta direği vardır. İnsanların ilişkilerinde orta yolu devam ettirenler vardır. Geride kalan tembellerden değil, ileriye giden ama yol alamayan, nefesi kesilenlerden de değil. Çok yiyip oburlaşanlardan değil. Hiç hiç yemeyip hindu da değil. Mümin, orta yolu takip eden insandır. İnsanlara şahit olasınız diye orta yolu, orta bir ümmet kıldık diyor. Biz insanların şu anda şahidiyiz. Bu şahitliğimizi yerine getiriyoruz. Nerede? Hele hele bir kere günde beş vakit namazımızda, Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Ben şahitlik yapıyorum Allah'tan başka yaradan, yaşatan ve yöneten yoktur. Ey insanlar ben şahitlik yaparım ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Burada iki anlam var. Muhammed Allah'ın Resulüdür derken, Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu, Kur'an'ı getirdiğini bütün insanlığa ilan ediyoruz. Ayrıca bizde bir de Yahudi ve Hristiyanlara Muhammed Allah'ın oğlu değil, o peygamberdir. Hiçbir insan Allah'ın oğlu veya kızı olmaz. Bunu da ilan ediyoruz. Biz Muhammedimizde şahitlik yapıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da bizim üzerimize şahit. Bütün peygamberler şahittir. Allah da peygamberimizin şahidi. Sevgili peygamberimiz diyor ya Arafat Dağında "Tebliğ ettin mi Allah'ın kitabını size?" "Evet ya Resulullah, sen bize tebliği yaptın." dediklerinde Allahu demiş. Peygamber Efendimiz Şahidim ol ya Rab, Şahidim ol ya Rab, Demiş Peygamber Efendimizin Dinini Hakkıyla insanlara Ulaştırdığı konusunda Şahit Allah Celle Celaluh'tür Yasin ve Kur'an'il hakim innekelemin el Musellin Ala sıradım müsteyim Rabbim şahitliğini yapıyor diyor ki Kur'an'a yemin olsun ki sen peygamberlerdensin Doğru yol üzeresin diyor. Efendimize diyor bunu. Şahitliği Rabbim yapıyor. Biz de şahitlik yapıyoruz, Allah vardır birdir, onun bir benzeri yoktur, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onun elçisidir diye şahitliğimizi son nefesimize kadar devam ettireceğiz. Allah da bizden bunu almasın, imanla gitmeyi nasip eylesin.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 Şu üzerinde bulunduğumuz kıble var ya diyor Rabbimiz, yani Kabe-i Muazzama, şey Mescid-i Haram, biz peygambere tabi olanları ortaya çıkarmak için kıldık onu. Gökçesinin üzerine dönüp gidecek olanlardan Sana tabi olanları ayırt etmek için onu kıldık biz diyor Allah Celle Celaluhu Bu yani Mekke'den şey Kabe'yi Kudüs'ten Kabe-i Muazzama'ya dönüş Birilerine ağır geliyor tabi Zor geliyor birilerine Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki Allah Celle Celaluhu'nun hidayet verdiği insanlar üzerine bu Ağır gelmez Büyük gelmez Niye? Onlar zaten Kabe şey, kıbleleri Kudüs olduğu için Yani Kudüs'e dönmüyorlardı Kudüs'ün kendisine tapınmıyorlardı Onlar Allah'a kulluk yapıyorlardı. Allah Celle Celâarı şimdi de Kabeye dönün dedi oraya dönü verdiler. Onlar Allah'a kulluğun keyfine varıyorlardı. Huzurunu taşıyorlardı. Onun mutluluğu içerisinde gark oluyorlardı. Onun yeni bir emrine tekrar, Dalı verdiler o deryaya O bal deryasına Diyelim dalı verdiler onlar Allah sizin imanlarınızı zayi etmeyecektir diyor Rabbim Yani Kudüs'e dönerken kıldıklarınız Zayi edilmeyecektir Yahudiler öyle bir şey Yayıvermişler ya Kudüs'e dönerken kıldığınız 13 yıllık namaz Boşa mı gitti Rabbim diyor ki onlar boşa gitmedi Allah insanlara şefkatlidir ve de merhametlidir diyor Rabbim. Qad nıra teqlu be vajhı kefis sema, falanı vliyän nke gıbleta terıza ha, fawli haram, fahiyet ma kuntum fawlu vujuhı kum şatra, bınnı aldıdın evet el kitab elleyiğalmona gənhe ulhaku min Rabbıım vem Allahu bi gafilin amma Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra kıblenin hep Kabe olmasını istermiş gönlünden. Rabbim onu da ifade ediyor. Biz senin yüzünü göve doğru Çevirdiğini görüyoruz. Biz seni Razı olacağın Kıbleye döndüreceğiz Diyor. Rabbim Senin hoşlanacağın Kıbleye seni Döndüreceğiz diyor. Ve arkasından hemen Bu camilerimizde İmamın namaz kıldırdığı mihrabın üzerinde yazılı olan, şu anda güzel hattatlarımız tarafından yazılı olan ayet-i kerimedir bu. Fe velli veciheke şatral mescidil haram. Yüzünü mescidi haram tarafına çevir diyor Rabbimiz. Hemen sevgili hepimiz de, peygamber hepimiz de veriyor. Ve hayezi makuntum fevalluhu hekum şatrahu Siz nerede olursanız olun namaz kılarken yüzünüzü mescidi harama çevirin. Ve innellezine utul kitabe leya'lemun ennehu'l hakku min rabbihim Kendilerine kitap verilenler bilirler ki o kendi Rablerinden bir doğrudur, bir gerçektir. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. Vele'in eteytellezine ütül kitabe bi külli ayetin ma tebi'u kıbletek. 145. ayet kerime. Sevgili peygamberimize diyor ki Rabbim eğer sen bu Yahudi ve Hristiyanlara bütün mucizeleri getirsen, onlar senin kıblene dönmezler, uymazlar, diyor Rabbimiz. Muhterem dinleyenler, daha önce bu Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinin tefsirini yapmıştık. Rabbim diyor ki orada velen tarda ankel yahud vel nesara hatta tetbe'a milletihum Yahudiler ve Hristiyanlar sen onların dinine girmediğin sürece onlar iyiyen senin senden hoşlanmayacaklardır diyor. Bunu bir kere gözümüzün önünde kalbimizin en derin yerinde, mermere işlenen yazı gibi yazalım, ve hiç hatırımızdan çıkarmayalım. İlave bir de bu ayet kerime. Eğer sen onlara, ehli kitaba, yani Yahudi ve Hristiyanlara, kendilerine kitap verilenlere bütün mucizeleri getirsen, onlar senin kıblene tabi olmazlar. Ve ma ente bitabiyen gıbletehum sen de onların gıblesine uymayacaksın. Ve ma bazıhum bitabiyen gıblete bağlı. Onların bir kısmı da diğerlerinin gıblesine uymazlar. Ve lin tabiati ehva'ihem min bagdi ma jaike min al-ilm. Innaka ıddan la zalimin bu 145. Ayet-i Kerime'yi isterseniz siz benim şifa tefsirinden bir okuyuverin. Sevgili Peygamberimize bile, bileyi söylüyorum bakınız. O ki efendisi, peygamberlerin sonuncusu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz diyor ki, eğer şu ilim sana geldikten sonra yani bu Kur'an sana geldikten sonra sen tutar onların hevalarına yani kendi isteklerini yerine getiren gönüllerine göre koydukları kurallara uyarsan o zaman sen de zalimlerden olursun diyor çok önemli bir gerçeği ifade eden bir ayet-i kerime. Muhterem dinleyenler, hani bazı terazide oynama yapan insanlar varmış. Herkes değil tabii. Çok az da olsa bazı insanlar yaparlarmış. Onun içindir ki, belediye bazen memurlarını çıkarır, çarşıda, pazarda, dükkanlarda tartıyla iş yapan insanların terazilerinin ayarının doğru olup olmadığını kontrol ederler. Bu benzin istasyonları da dahil bu işe. O benzin istasyonlarında da o benzin mazot gibi yakıtları veren büyük şirketlerin denetçileri tarafından da denetlenirmiş. Bir adam Terazisinin ayarını bozsa da Sonra o terazinin başına Dünyanın en dürüst, en temiz adamını koysa Ve satışı o yapsa Haksızlığı önler mi? Önlemez O dürüst ve temiz adam bilmiyor olayı O tartıp veriyor Hatta çok dikkatli tartıyor Ama terazinin ayarı bozuk Hani o kiloluklar var ya bazarlardaki satıcıların kilolukları hepsi değil belki binde biri belki on binde biri ama biri yapıyor. O demirin içini oydururmuş 200 met gramını alırmış oradan. Sonra da ağzını kapatı veriyor ve her tartışında her bir kiloda 200 gram eksik veriyor. Görüntüye bakmasın sen kilo yerinde. Şimdi o teraziyi de en dürüst bir adamın eline versen, abi ve sen dartı ver be desen, o da çok dikkatli tartsa, yine de 200 gram eksik tartar. Yani koyulan kanunlar yanlış olacak olursa, hükmü veren hakimin dürüstlüğü de bir şey değiştirmiyor. O eline verilen kanuna göre hareket ediveriyor. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Celle Celalü, bu ilim sana geldikten sonra sen de tutar bu Yahudilerin, Hristiyanların veya putperestlerin kurallarına uyarsan sen de zalimlerden olursun diyor Allah Celle Celalü. Öyle olunca Rabbimize diyor ki siz Allah'ın koyduğu kurallara uyacaksınız. اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبِنَاءَهُمْ Kendilerine kitap verdiğimiz o kişiler Peygamber'i tanırlar Nasıl tanırlar? Kendi çocuklarını nasıl tanıyorlarsa Peygamber'i de öyle tanırlar diyor Allah Celle Celaluhu yani Tevrat'ında tarif etmiş sevgili peygamberimizi İncil'inde tarif etmiş sevgili peygamberimizi ve yıllarca da beklediklerini söylemişler hatta Yahudiler çevredeki putperestlere yakında bir peygamber çıktığında biz size gösteririz haddinizi size bildiririz derlermiş ama sevgili peygamberimizi kabul etmemişler. Esen Yahudi değilsin demişler. Ama onun söylediklerinden, ayetlerden ve emarelerden, işaretlerden anlıyorlar ki o peygamberdir. Kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanıdılar. Ve inne fariğan minhum leyektümûne'l hakka ve hum ya'lemûn. Onlardan bir kısmı bile bile gerçeği gizlediler diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bir kısmı da iman ettiler. Yani Yahudilerden iman edenler var, Hristiyanlardan iman edenler daha çoğunluktalar. Ama bir kısmı da gerçeği bile bile gizlediler diyor Allah Celle Celaluhu. El hakku min rabbike fe la tekunen min el mumtirin. Hak rabbindendir. Sakın ha şüphecilerden olma diyor Allah celle celalüh. Kuş kulananlardan olma şüphecilerden olma. Ve likullin vejhatun huve Herkesin döndüğü bir yeri vardır. فَاسْتَبِقُوا hayrat Siz hayırda yarış yapın. İyiliklerde yarış yapın siz. Kötü mekanlarda kötü hedeflere doğru yarış yapmayın. İyiliklerde yarış yapın. اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَعْتِبِكُمُ اللّٰهُ Siz nerede olursanız olun... Allah hepinizi bir araya getirir İnnallâhe ala kulli şeyin kadir, Şüphesiz Allah her şeye Gücü yetendir Ve min haysu haraj Tefevelli ve çeke şadral Mescidil haram Nereden yola Çıkarsan çık değişmez Namaz kılarken Yönünü mescidi harama Çevir İster doğudan yani Japonya'dan çık, istersen Amerika'dan çık. İsterse Norveç'ten, isterse Yemen'den. Nereden çıkarsan çık, namaz kılacağında yönünü Mescid-i Haram'a çevir diyor Allah Celle Celalühu. Ve innahu lil hakku rabbik. O sana Rabb'inden gelen bir gerçektir. Ve vallahu bi gafilin amma ta'malun. Allah sizin yaptıklarınızdan kâfiil değildir. Ve min haysu xarajte fawli vechheke şatra el Haram. Faw ve haysu ma kentem fawlu vujuhekum şatra, laila yikone li insani alaykom hujjah, illa alldinazlamo minhum. Nereden çıkarsanız çıkın. Tekrar var burada. Mescidi Haram'a çevir yüzünü. Yani namaz kılarken Mescidi Haram'a çevir. Nerede olursanız yüzünüzü yine Mescidi Haram'a çevirin. İnsanların sizin aleyhinize bir delilleri olmaması için. Ancak onlardan zalimler müstesna. O zalimlerden de korkmayın. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْن۪ي Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Vel ütimme ni'meti aleyküm ve aleküm tehtedûn. Nimetimi size tamamlamam için ve sizin de doğru yola gitmeniz için bunu yapın diyor Allah Celle Celalühü. Kamer erselna fikum rasulen minkum yatlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukumul kitabe ve hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu talemun Sizin içinizden size bir peygamber gönderdik. Size ayetlerimizi okusun, sizi temize çıkarsın, size kitabı öğretsin. ''Size hikmeti öğretsin, sizin bilmediklerinizi size bildirsin.'' diye. Öyleyse, ''Fezkürûni ezkürküm.'' ''Siz beni zikredin, beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım.'' Burada ''Ben de sizi hatırlayayım veya zikredeyim.'' kelimesinde, Allah Celle Celaluhu için unutma veya hatırlama söz konusu değil. Hani biz Allah Celle çok çokça zikredersek, Allah Celle Celaluhu de meleklerine bu kolum beni zikrediyor, siz de onu övünüz. Melekler de o insanı bütün müminlere överlermiş. Gönüllerine bir sevgi bırakırlarmış müminlerin gönlünde. Hani vec alellahu'rrahman Allah o iman edenlere Rahman olan Allah Celle Celalüh bir sevgi bırakır diyor. Allah Celle Celaluhu zikredelim ki o da bizi zikresin. Hani kendini unutan Rabbini unutur. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Şimdi bu söz, kendini tanıyan Rabbini tanır sözü hadistir değildir tartışılır ama manası İslam'a ters değildir demiş ilim adamlarımız. Ayet-i Kerime'de onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu diyor. Bir başka ayet-i Kerime'de. Burada da Allah'ı anın, Allah'ı zikredin. Allah'ta siz zikretsin diyor Rabbimiz. Eşkuruli ve la tekfurun. Bana şükredin. Nankörlük yapmayın diyor Rabbimiz. O kadar nimetleri sunu vermiş. Dişimiz bir nimet, dilimiz bir nimet, elimiz bir nimet, gözümüz bir nimet, kulağımız bir nimet. Bütün vücutumuz birer nimet. Bu nimetlerin gıdaları olanlara kokuyu biz koymadık, tadı biz koymadık, olgunluğu biz koymadık, doyuruculuğu, gıdayı biz koymadık. Hepsini o Allah Celle Celaluhu koymuş. Diyor ki teşekkür beklerim, teşekkür edin. Dilinizle teşekkür, bedeninizle teşekkür, malınızla teşekkür ediniz. Nankörlük yapmayınız diyor. Nankörlük Allah Celle Celaluhu'nun yurdunda. Allah'ın verdiği ayakla yürüyüp, Allah'ın verdiği elle toplayıp, Allah'ın verdiği dille yedikten sonra Allah'ın yarattığına ben itaat ederim. Allah'ın dediğine uymam, Allah'ın yarattığına uyarım ben diyen adam nankörlük yapmış olur. Nankör olmayalım, şükredenlerden olalım, haram yiyenlerden değil, halal yiyenlerden, temiz yiyenlerden Yalan söylemeyenlerden, hep doğrunun yanında olanlardan olalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim.